Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayatı Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Elhamdülillah. inşallah Elhamdülillah Allah sağlık afiyet tedai meylesin inşallah Hocam bugün adalet üzerine konuşalım diye düşünüyorum ee, şuradan başlasak yani siz Hazreti Ömer Müslümanlığı diye değil mi bir konuyu e, bu programlarda da ifade ettiniz e, hep de heyecanlandık yani Hazreti Ömer Müslümanlığı ve Hazreti Ömer e, adaletiyle böyle timsal olmuş bir insan yani e, işte adil bir yönetimin e, ...sembolü olmuş... ...bir insan... E, ...yani muhakkak başka... ...özellikleri de var... ...yani Ömer Müslümanlığı... E, ...kapsamı içine giren... E, ...başka özelliklerinden de... ...o zaman söz etmiştik... ...bugün biraz... E, Adaleti üzerinde yani adalet mülkün temelidir diye bir söz var ona mı ait bilmiyorum hazreti. Ondan beri söyleniyor. Söyleniyor evet yani yani yönetim adalet hukuk bunlar insanların bir arada bulunduğu zaman olmazsa olmazlardan ayeti kelimelerde de Rabbimiz adaleti ayakta tutan. Değil mi? insanlar olun buyuruyor. E, muhtelif ayet-i kerimeler var bu konuda. Akrabanız olsa bile işte yani insanın hani zaf göstereceği alanlarda e, ikaz var. E, yani bunlara olsa bile adaletten ayrılmayın. Doğru dürüst şahitlik edin. Adaletin bir basamağı olarak. E, yani Yine Resulullah Efendimizin bir bu tür yargılamalarda insanları uyardığına şahit oluyoruz. Yani bana davanızı işte doğru anlatın gibi değil mi hocam? Yani o tarzda iyi kazları var. Yani bana birisi davasını işte güçlü anlatır, ona bir hak veririm. Ama bu yani yüzeysel olarak halk gibi, gibi durur ama cehennemde bir parçadır ateşten bir parça ateşten bir parçadır diyor. Yani adalet İslam'ın ana şiarlarından birisi. Biraz konuşalım. Yani aslında içinde yaşadığımız toplumlarda da yani adalet ve hukuk alanı problemli bir alan. Gerek ferdi ilişkilerde. Ferdi ilişkilerde kendimize yontma diye değil mi hocam bir ifade var dilimizde de kendimize yontuyoruz biz. Kendimiz için e, diyelim o faydalı olanı olumlu olanı çıkarımıza olanı e, aynı zamanda adil olan gibi de görmeye eğilimliyiz. Yani bir adalet hassasiyeti olması lazım. Her programda kul hakkından söz ediyoruz. Kul hakkının belki en e, böyle e, yani uyarılı, dikkatli olunması gereken alanı, adalet alanı, hak, hukuk alanı. Evet ben böyle bir genel giriş yapmış oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bir giriş yapayım müsaade ederseniz hmm. e, bu girişi yani sözümüzün sonuna kadar sabit bir kural olarak söyleyelim. Bir adalet deyince adalet bakanlığı dolayısıyla devlet ve siyaset akla geliyor. Bu yanlış bir anlayış. Bir insan ve öbür insan bir araya geldiklerinde elinde güç olan herkes için adalet geçerli. Elinde güç olan babanın çocuğuna karşı bir gücü var. Evet. Bu bir adalet gerektiriyor. Allah Teala'nın dininde Kur'anında aile reisi diye bir kavram var. Erkek evet. adalet gerekiyor. Bu bir iş yerinde adalettir patronun gücü var çünkü. Veya e, otobüsüyle yolcu taşıyan bir şoförün adaleti söz konusu. Adalet. İki insanla başlayan ta devlet denen en üst makama kadar herkesi etkileyen bir kavramın adı. Bir. İkinci kuralımız adalet, işte İslam ve Müslüman ve siyaset bir araya gelince konuşulan ahlaki değerlerden birisidir deyip bırakamayız. Adalet Allah'ın Kullarına emrettiği emirlerinden biridir. Evet. bil adli. Yani adalet sıradan bir şey değil. Dolayısıyla adalet olmayan yerde Allah'ın rızası yok demektir. Adalet istediğine göre Allah. Evet. Bu adalet olmayan yerde Allah'ın rızası yok ne demek? ...olduğu zamanda rızası var... ...cennet var demektir. Evet. O zaman biz... ...Müslüman olarak... ...namaz kılarken ki hissiyatımız... ...ne? Allah'ın rızasını kazanacağım, cennete gireceğim. Kur'an böyle emrediyor... ...namaz kılın buyuruyor. Diyorsak... ...aynı şekilde adil olmamız... ...gereken bir yerde. Adaleti gerçekleştirdiğimiz bir yerde de... ...beklentimiz bu olacak. Ekstradan... Bir ahlak değeri olarak lütfedip yaptığımız bir şey değildir adalet. Belki şeyle de birlikte değil mi? Zulümle de birlikte düşünmek lazım. Döneceğiz. O üçüncü evet. madde olarak ona evet. döneceğiz. bir Dolayısıyla yönetiminde adil olduğu zaman bir baba, bir patron, bir reis, bir memur yönetiminde adil olduğu zaman ibadet halindir. Evet. niye adaletli olmayı emreden Allah'tır evet. celle celaluhu dolayısıyla hiçbir kanun ve müeyyide olmadığı halde adaleti gözeterek iş yapıyorsa bir insan hiç kimsenin görmediği yerde kalkıp namaz kılan bir insan gibi iş yapıyor evet. sadece e, kanunların onu kolladığı yerde adil oluyor da kanundan sıyırdığı zaman adaletten kaçıyorsa ...Cuma namazına giden münafık gibidir o zaman. Evet. İnsanların gördüğü yerde... ...Cuma namazına gidiyor... ...ama abdest filan da almıyor. Evet. O neyse... ...kanun korkusuyla adalet yapan da... ...Allah'tan sevap bulma bakımından... ...bu münafık gibidir. Demek ki adalet... ...evdeki adaletimizden... ...iş yerindeki adalete... ...ve ta en üstteki... ...adalete kadar... ...siyasetteki adalete kadar... ...herhangi bir yerde... Adil olması müminin tekabbel Allah, Allah kabul buyursun gibi bir denebilecek ibadet. işlerimizdendir. Evet. Nasıl mesela iftar ediyoruz Allah kabul etsin, yarını da nasip etsin deme bir geleneğimiz var. Aynı şekilde adaletli bir iş yaptın Allah kabul etsin denir. O işten velev ki maaş aldığımız bir iş Hı. olsun. Çünkü onu adaletsiz de Yapma ihtimalemiz vardı. Biz maaş alarak yaptığımız bir iş bile olsa veya da evre isliği gibi herhangi bir maaş almadan yaptığımız bir iş olsun, bunu e, adaletsiz yaptığımız zaman şeytan memnun olacaktı. Evet. Belki bize bir puan verecek. Gündarlığımızın bir boyutu adil olmak. Müslüman sak adiliz. Evet. Adil değilsek Müslümanlığımızda sorun var. Yüzde yüz. Müslümansan namaz kılarsın. Namaz kılmıyorsan ne biçim Müslümansın? Evet. Dediğimiz gibi elbette namazla adalet mefhumunun e, yani, e, dağlar kadar farkı var ecir bakımından. Ama bir bağlantı kurmak istiyorum. Üçüncü maddeye geçmeden önce. Kıyamet günü benim en ihlaslı kıldığım ne? namazlar, en hararetle tuttuğum oruçlar, heyecanla yaptığım hac... ...adil olmadığım pozisyonlara feda edilecek kıyamet günü. Evet. Yani eğer adaletsizliğim... Bir de hani hadis-i şerif var değil mi hocam? O yedi kişi yani mahşer ortamında Allah'ın gölgesinde gölge... Ama o hadis siyasi lideri özellikle yansıttığı için onu burada kullanmakta zorlanırız. Evet. Ömer gibi bir adam deyip duracak herkes evet, orada. Yani evet. O Ömer'e mahsus gibi zannediliyor. Evet. Hayır evin imamı da babadır mesela, evet. kocadır. Özellikle onu vurguladım yani. Hı hı. İki insanla başlıyor adalet, milyonlarla devam yani ediyor. Bu tepedeki insanın sorumluluğundan ibaret değil adalet. Hayır. Evet. Tepede, ortada, en altta. Evet. Yanda, sağda, i̇nsansan, solda. İnsansan. İki insan. Evet. Bu iki insandan biri baba, biri evlasa adalet. Evet. Bu insandan biri eş, öbürü de hanımsa adalet. Biri şef, öbürü de işçi ise yine adalet. Evet. Biri memur, öbürü de amirse amirden adalet beklenecek. Üçüncü yani sözümüzü bağlayıcı kural olarak normalde bir şey nedir diye tarif edilirken zıttı ile tarif edilmez. Ama burada iyi anlaşılsın diye ben adalet nedir sorusuna zıttı ile cevap vereceğim. Adaletin zıttı zulümdür. Zulümdür. Evet. Zulümdür. Yani zulmün olduğu yerde adalet yoktur diyoruz. Biz zulmü ise... ...bir insanı zincirle bağlayıp... ...kırbaçlamaktan ibaret görmüyoruz. O da bir zulüm... ...çeşidi belki ama... ...zulüm... ...hakkın yerine getirilmemesinin adıdır. Evet. evet. Zulmü tarifi çok önemli. Eğer... ...zulümden kaçan birisiysek... ...adiliz demektir. Evet. Adil olmayan zalimdir. Niye Omar bin Hattab... ...radıyallahu an için... Adalet simge haline geldi. Kul hakkından şiddetle kaçındı. Ne çocuk ne büyük ayırmadan insana insan olarak değer verdi. Kendi çocuğuna dahi e, adaleti yüzde yüz uyguladı. E, kendi çocuğu diye en üst adamın çocuğu diye bir farklılık oluşturtmadı. Buna müsaade etmedi. Forslu insan, sıradan insan, köle insan... Efendi insan ayrımı yapmadı, adaleti yüzde yüz, hayatın her alanına yansıttığı için, hatta kendine yansıttığı için ve buna da binlerce on binlerce insan Allah için şahit olduklarından adı kıyamete kadar adaletin simgesi gibi oldu. Evet. Sanki başka adil yokmuş gibi oldu. Mesela Ebubekir radıyallahu an adil değil miydi? O da adildi ama o nasıl sadakatiyle Başka bir, bir özelliğiyle, özelliğiyle o. Sıyrıldı evet. O sıyrılma onun adaletinin Öne çıkmasını engelledi evet. Yoksa Onda da adalet vardı evet. ee, Ne gibi mesela Bazı insanların pazusu çok güçlüdür Bazı insanların da gözü çok uzağa görür Aslında hepsi görüyor Hepsinin pazusu var Ama bir yeteneği çok öne, öne çıkıyor için Ona işte pehlivan Pazulu evet. adam deniyor gibi oluyor evet. Bu sebeple Adalet ...zulümden kaçınmanın adıdır. Baba çocuğuna zulmeder mi? Eder. Böylece adaletten kaymış olur. Ama zulmü... ...kesinlikle böyle... ...polis insan dövüyor filan filmlerde olduğu gibi... ...o onun... ...milyon renginden bir tanesi. Zulmün. Zulmün milyon renginden bir tanesi. Burada biz... ...mesela çocuklarına... ...babanın zulmetmesini... ...eşin hanımına zulmetmesini hanımın kocasına zulmetmesini muhtemel zulüm çeşitlerinden görmek zorundayız. E bir iş yerinde haydi hay zaten zulüm olur. Evet. Olabilir. Olabilir. Evet. Muhtemel şeyler. Siyaset zulmün en e, böyle civa gibi öne çıkacağı, hep hareketli, kolay ol uygulanacağı, oluşacak. olabileceği bir yer. Neden evet. çok farklı isteklerle? ...bir irade kesişiyor. Bir kanun... ...ne kadar net olursa olsun... ...uygulanışında sorun olabiliyor. Evet. Mesela bir... E, ...polis memuru... E, ...kıyamet günü... ...zalim herif olarak da dirilebilir. Adil biri olarak da dirilebilir. Burada... El Gü gücün olduğu yerde... ...daha yoğunlaşıyor değil mi? Adalet, zulüm ayrışma. İmza yetkin, konuşma evet. yetkin... Evet. ...el kaldırma yetkin harcama yetkin, bu yetki çeşitlerinden herhangi hmm. biri varsa sende, mesela parayla yapılacak zulmü e, zindanda bile yapamayabilir kimse bazen. Yani hmm. paranın zulmü çok güçlü. Hmm. Para, her şeyden güçlü olan bir zamanda yaşıyoruz. Hmm. Dolayısıyla insanların zulmettikleri bir yerde adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rızası yoktur. Hatta ve hatta Burada beşinci, dördüncü bir madde daha koyuyoruz. Diyoruz ki bu sözünü ettiğimiz adalet Allah'ın razı olacağı ve kullarından beklediği istediği şeydir ifademiz. İslam toplumu içinde Müslümanın Müslümana tavırlarıyla alakalı bir şey de değildir. Adalet insani bir değer. Daha evrensel diyorlar yani, yani bütün insanlığı bütün insanlık değil İslam'ın kendi iman edenlerine sunduğu bir meziyet değildir bu yani bir Müslümanın Demek ki İslam dışındaki insana da mesela adaleti olmayan, gerekiyor hanime olabilir mi bir erkeğin olabilir Adalet edecek ona da evet. e, burada İşçilerden biri mesela hep işçi patron ilişkisini örnek veriyoruz. İşçilerden biri Müslüman değil. Öbürü de beş vakit namazdı. İşçilikle ilgili bir konu değil bu. Evet. Yani adalet herkese adil olunacak. Mesela bu namaz kılıyor diye ona tolerans gösteriyor. Öbürü namaz kılmıyor işçisi diye bunu yapamazsın. Evet. Çalıştırma o zaman. Yani adalet mesela de, İslam devleti e, diyelim. İslam devletinde gayrimüslimler... İkinci sınıf olur diye bir kural yok ki. Devletin adaletinden Müslüman kadar onlar da istifade ederler. Ya yani Bir Müslümanla bir gayrimüslim adaletin adalet. huzuruna çıktığında yani bir, yok. bir sıfır galip başlamaz Müslüman. Hayır, hayır. Evet. Yani böyle ayrımcı bir mantıkla Müslümanı öne çıkarmak yok adalet konusunda. Evet. Mesela kadı diyelim yani mahkemeye hakimin önüne çıktığında insan olarak durururdu. Evet. Dolayısıyla baba bunun çok... örneklerini anlatırız değil mi? Fatih'le Rum bilmem şey çıkmış kadının huzuruna diye. Evet. Fakat çok da kolay değil herhalde hocam. Yani Allah'ın hangi emri kolay hocam? Evet. Hangi emri kolay ki adalet emri kolay olsun? Evet. Evet. Yani burada biz Allah ...emrettiği için... ...aslında bu ayetler de hani... ...akrabanız bile olsa... ...adaletten ayrılmayın... ...yani bu, o tür zaaflarımıza da... ...işaret ediyor değil mi? Herhalde. Evet. Şimdi bir toplumda... ...veya evinde... ...bir insan olarak... ...bulunduğumuz zaman biz... ...yaptığımız, ettiğimiz... ...kendimize mal oluyor. Ama Müslüman... ...insan olarak bulunduğumuz zaman... Bir tür Allah'ın dinini temsil ediyoruz. Şimdi ben hoca olarak, siz Müslüman bir yazar olarak sadece kendiniz değilsiniz. Mesela Ahmet Taş Getiren dendiğinde 50 yıla yakın bir zaman İslam'ı o veya bu noktada temsil etmiş biri olarak bulunuyorsunuz. Evet. Nurattin Hoca dendiğinde ...bir sivil vatandaş olmanın... ...ötesinde duruyorum ben. Tabii ki. Yani adil olduğum zaman... ...belki kimse bunu... ...İslam'a mal etmeyecek. Adaletten kaydığım zaman... ...veya siz adaletten kaydığınız zaman... ...bu fatura dinime ödetilir. Evet. Yani hem Müslüman... ...hoca, hoca yazar, deriz. hem hoca... ...hem de böyle yaptı. Evet. Olur. Doğru. Dolayısıyla Allah... ...kullarına muhtaç olmadığı halde... ...isimleri din itibariyle... ...İslam'la birleşip... ...Müslüman olduğu için... ...ey müminler... ...ey iman edenler diye başlayan ayetlerinde... ...adil olacaksınız... Evet. ...adaleti siz ayakta tutacaksınız... Ayakta tutacaksınız. Evet. ...kavvamine bilkıst... ...adaleti ayakta tutan... ...olmak zorundasınız... ...çünkü Allah ile iman bağı kurmuş... ...birisinden... ...adalet bulunamıyorsa... Dünyada adaletten umut kesilmesi lazım. Ve bu elbette kanunlarla teyit edilmiş bir şey olacak. Yönergelerle, kanunlarla teyit edilecek. Ama neticede adaletin nihai gücü ve insan vicdanıdır. Evet. Bu vicdan da varsa müminde olur. Müminin vicdanı adaletin teminatı olmalı bu dünyada. Evet bu benim aleyhime. Ve bu toplumdan özür diliyorum diyebilen insan mümindir. Bunu partisinin menfaatinin önüne geçirdiği zaman mümin insandır bu. Derneğinin, kabilesinin, aşiretinin önüne geçirdiği zaman mümindir. Tarikatının, tarikatının, tarikatının ne varsa cemaatinin. Eğer tarikat evet. otorite ise, evet. çünkü biz otoriteden adalet istiyoruz dedik çapı ne olursa olsun. Tarikat da bir otorite ise yani müritleri arasında adalet sağlayamayan ...hep zengin müride iltifat eden... ...ya da babası... ...siyasetle meşgul olan... ...ya da işte babasının fabrikası olan... ...müritleri öne çıkaran bir... ...tarikat büyüğü yanlış yolda. O tarikat... ...büyüğü olarak adil değilse... ...yeryüzünde adaletin kökü kazınmış demektir. Evet. Mesela bir Kur'an muallimi... ...adalet sağlayamıyorsa her ...talebeleri arasında... ...mesela... E, ...daha... ...kolay ders okuyan bir talebeye daha yakınlık gösteriyordu... ...öbürüne zulüm olacak şekilde bunu yapıyorsa... ...Kur'an okunan yerde adalet kaybolduysa... ...o zaman birinci kat gökler yere düştü demektir. <gülüyor> evet. yani dünyanın düzeni bozuldu demektir. Adalet, yani Kur'an öğretirken de lazım. İnsanlara tasavvuf terbiyesi verirken de lazım. Siyaset yaparken zaten lazım ama ben... ...birinci cümleme başlarken... bir algıyı düzelterek başladım. Adalet siyaset konusu zannediliyor. Evet, evet. Yani siyasetçiler de yemek yiyor. Biz de yemek yiyoruz. Şimdi bizim yemeğimiz veya onların yemeği diye bir ayrım yapmıyoruz yemek konusunda ortazs. Adalet konusunda da ortağız... Hatta baba oğullar arasında dedik adalet konusu. E bunu biraz daha derinleştirelim. E abi yer yer baba rolünde olur evde. Evet. Büyük abi. Ondan da adalet beklenecek. Çünkü mini de olsa küçük de olsa bir imza etkisi aldı o. Mesela kardeşlerini parka oynamaya götür dedi baba. Abi'yi de götürdü. E orada da o abiden adalet isteniyor. Elbette Reşit Yaşıbaşı yerindeyse yani çocuk çocuk çocuk evet. böyle şeyden mükellef olmaz. Bu sebeple adalet bizim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz için taşımak zorunda olduğumuz bir değerimizdir asla bir fantazimiz ahlakla sınırlandırılabilecek bugünkü ahlak yoksa müslümanın orijinal ahlakı dindir zaten zaten dindir adalet onun içindedir okullarda bir saatlik ders okutulan ahlak diye bir maddeyi kastederek söylüyorum yoksa biz ahlakı iman değeri olarak görmek zorundayız ama buna rağmen ahlak değeri değildir adalet çünkü hesabı var evet hesabı var. Yani allah Teala e, zalimleri sevmediğini söylüyor. Zalimlere yardım etmediğini söylüyor. Evet. Kimdir zalim? Adil olmayandır. Evet. Dolayısıyla bir baba Allah'tan rahmet görebilmek için adil olmak zorundadır. Bir aile reisi Allah'ın yardımını, manevi desteğini, maddi desteğini görmek için adil olmak zorundadır. Dolayısıyla bir siyasetçi Adil, adil isterseniz olmak bu baba Babanın adil olmasını açalım hocam Yani ben adilim diyor Yani onun Kapsama alanını yeterince belki Düşünemediği için Onun kültürü de olmadığı için Yani bir baba nerelerde ...adalet... E, ...icra edecek... ...bunun farkında olmayabiliyor... ...ya da iş adamı neyse yani... ...en despot insanlar bile adil olduklarını söylerler... ...gibi hocam. yani... Evet. E, ...kimse zulmü sahiplenmiyor ki... Evet. ...dünyayı kana bulayan... E, ...yakın tarihteki zalimler... E, ...kan için yapıyoruz demediler... ...huzur getirmek için dünyaya... Evet. ...milyonlar öldürdüler... Ya yani ...böyle iddia etti. ...biz iddiamız önemli değil... ...hakemimiz Kur'an'ımız olur... Evet. Hakemimiz şeriatımız olur. Mümin örfümüz hakemimiz olur. Bu hakemlikte nerede durduğumuz önemli bizim. Yani allah Teala'nın emirleri veya mümin bir toplumun oluşturduğu örf bizim için bağlayıcıdır. O örfe göre, mümin örfe göre yanlış yaptığımız zaman adaletten koptuk, zulme kaydık demektir. Burada bir şeyi düzeltmek için üstad, şu ayrımı yapmamız lazım. Adalet eşitlik değil. Hı. Adalet eşitlik değil. Adalet hakkaniyettir. Evet. Yani mesela bir patron patrondan örnek verelim ya da iş sahibinden. Bir patron 300 işçi çalıştırıyor. Bunların kimisi 10 senelik, kimisi 10 aylık. ...kimisi işte o mesleği... ...yüksek tahsil yapmış gelmiş... ...kimisi ee acemi... ...gelmiş... Ee ...kimisi ee yani... Afrika ile o işe girmiş... ...kimisi de orada yetiştirilmiş... ...onlarca farklı açıdan... ...farklılıkları var... ...hepsini eşit bir şekilde mesela bin lira ücret veriyor... Bu adalet değil... ...hiç değil... Evet. ...yeteneklerimiz devreye geçmemiş... Evet. ...yeteneklerimiz devreye geçmemiş... E, evlada e, mesela üç çocuğu olan bir Müslüman, biri kız, ikisi erkek çocukların diyelim, ikisine de aynı elbiseleri alıyor. Kız çocuğuna erkek elbisesi alırsan veya ders Bu adalet olmaz. Adalet. Zulüm olur mu? Evet. Benim ayağım 33 numara, öbürünün 35 numara, öbürünün 40 numara. Hepsine 37 ortalama bir numara aldık. Evet. Bu zulüm oğlu zulüm oldu. Evet. Yani ben bu ayak numaralarının ortalamasını buldum 37 ye diyor 37 herkesin bu bu adalet değil bu yani eskiden şimdi yaygın değil de komünist kültür bu yani herkese <gülüyor> <gülüyor> bu bu kültür zulmün başlangıcı zaten evet. mesela e, bir çocuğumuz özel bakım gerektiriyor öbür çocuğumuz da taştan ekmeğini çıkarıyor biz ikisine de aynı emeği vererek adalet yapmış olmayız. Engelli çocuğumuza, özel alaka gerektiren çocuğumuza o alakayı gösterdiğimiz zaman fark olarak adalet, adalet. yapmış evet. yapmış oluruz. İş yerinde de böyle. Bu bahsettiğimiz aile ortamında da böyle. Kur'an kursunda da böyle. Lisede de böyle. Yani insanları Allah Teala bir yetkilinin önüne koyduğu zaman o insanların Farklı meziyetlerle onun önünde olduğunu bilmesi lazım. Evet mesela şöyle diyelim kanun açısından kanun diyor ki işte on işçi burada çalışıyor onunun da maaşı aynıdır diyor. Elbette oradaki amir kanuna muhalefet edemeyecek o on kişiye aynı uygulamayı yapacak Evet. ama onun payına da düşen var. Mesela ağır yükü genç bir işçi var ona verebilir orada evet. İhtiyarı emekliliği gelmiş birini biraz daha kollayabilir. Kanunun ona tanıdığı bir tolerans evet. söz konusu burada. Ee, bu kanun kelimesi geçince e, sözümüzün arasında kaynamazım söyleyeyim kanun da zalim olur. Çünkü kanun diye canlı bir mahluk yok ortada. ...öyle düzenlenmiş... Yani insan ...zulme yapıyor. göre düzenlenmiş bir... Kanunu ...kanun insan olabilir. ...zalim kafalı bir insandan... Evet. E, zalimce bir kanun çıkar... ...buna itaat eden bu sefer zalim olur... ...çünkü... ...dünyanın hiçbir yerinde... E, ...yanlışa... ...destek olmanın özrü yoktur... ...ki bu uyguluyorsa... ...bu sahaya... Indiğini, ...uygulamaması mümkün diye sorulur hocam uygulamaması mümkün olmayabilir mesela ta en üstten Ankara'da çıkmış bir kanunu Bayburt'un bir kasabasındaki belediye görevlisi siliyorum bu kanunu diyecek hali yok herhalde evet. ama başka bir şey var en üstüne daha üstüne daha üstüne bu Bayburt'un köyünde zulme dönüşüyor bu kanun diye uyarısını yapar çekilir kenara çekilir şey, o sonra, yani, evet, o zamandan sonra la yekellifullah nefsen yani ben mesuliyetten kurtulurum. Ama ben anlamam. Yukarısı bildiği Rıza gösterdiğin zaman sen o zulme de rıza göstermiş evet. olursun. Ve zaten en üstteki de belki bunun zulüm olduğunu anlamadan sahayı görmeden yapmıştır bunu. Yani belki. orada bir şey söyledi de uç noktada ne oldu? Görmeyebilir. Uymayabilir. Ankara'nın merkezine uyuyordur. Bayburt'un köyüne uymuyordur bu. Evet uyarılar geldiği zaman da oturacaktır bunu evet. Bayburt'un köyüne göre B fıkrasını oluşturacaktır bunu evet. Yani insanız neticede mükemmellik beklenmez kimseden evet. ama suskunluk da beklenmemeli memurun beni sürerler mantığıyla sussam burada zulme ortaktır evet. Hayır insanca ve makul yasal yollarla nasıl refleks gösteriliyorsa göstereceksin önüne çıkıp senin üstün amirinin şefinin ...burada şöyle sorunlar çıkıyor... Evet. ...daha bir üstüne çıkıp... ...ben üç senedir bu kanunu uygulayamıyorum... ...burada sorunlar çıkıyor... Demek ...belki de en üsttekiler memnun, memnun olacak... Bu evet, evet. ...yani sessizlik... ...zulme rızadır... Evet. ...ben takatım kadar... ...karşı duruşumu gösterdim de... ...ondan sonra... ...insanlar... ...yine zulüm yapacak işi yaptılar... ...belki o zaman mesuliyetten kurtarabilirim... ...burada... Biz adaleti kesinlikle en yetkili devlet adamından toplumda hiçbir yetkisi olmayan ev reisine kadar herkesin ortak sorumluluk konusu olarak görüyoruz. Bunu oturtmamız gerekiyor her şeyden önce. Ömer radıyallahu an en üst adamken ki kimliği evinde namaz kılan bir Ömerken ide onunla idi. O yüzden adalet onun siyasete girdikten sonraki kimliği olmadı. Tabii. Yani evinde de vardı bu kimliği. Biz bunu yer yer Ömer'in şiddeti olarak görüyoruz. Hocam yani diyelim ki Hazreti Ömer'in böyle sembolleşmesi. Ya bu alanda kolay sembolleşme olmadığı için. Herhalde. Değil evet. mi? Yani Tabii. devlet gibi bir gücü elinizde bulundurduğunuzda... Adil olmak e, zor olduğu için Ömer gibi bir kişi sembolleşiyor. Neden zor? Şimdi hafızlık yapmak kolay mı mesela? Tek tük insan hafız oluyor. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Şimdi bizim tarihimizde Ömer ile başlamıyor adalet aslında. efendimizle başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama peygamber olduğu için onu listeye o, koymuyoruz. He, bütün güzellikler yani, onda değil. Ama Ebu Bekir de adil. Tabii. Ömer de... Sanki böyle zirvenin zirvesi gibi bir konum var. Bir de torunu Ömer var onun. Ömer bin Abdülaziz. Abdülaziz. Rabbin evet. Rahmetullahi Aleyhi. O da bu kategoriden. Evet. Ben bir örnek daha, isim daha zikredeyim. Mesela bizim tarihimizde hicretin 180. senesiyle 200. senesi arasında, işte bir sene yukarı aşağı olabilir. Harun Reşit diye bir yöneticimiz evet. var bizim. Gerçekten. Yani İslam toprağına medeniyet, o günkü teknoloji, siyasi yapılanma çok şey getirdi. Çok çalışkan biri. Yani 20 yıl deyim yerindeyse iktidarda kaldı. O zaman iktidarda kalmak mi Halife deniyordu. Evet. 20 yıl iktidarda kaldı. Ama onun iktidarda kaldığı dönem İslam'ın en güçlü dönemleri. Yani Ashab-ı dönemi gibi haşa değil. İzzet itibariyle ama siyaset, askeri, Ekonomi bu üç alanda Harun Rasit farklı bir adam. Fakat adil değil Üstad. Evet. Çok çok fazla adaletten uzak birisi. Onun için adaletle ilgili ...hiçbir kavramda adı yok. Evet. Halbuki çok hizmeti var. Çok ama yani nice cami ve ezan bulunan topraklar Harun Rasit'in hatırası. Evet. Yani Bağdat'a ...hicretin 190. senesinde... ...kağıt fabrikası Şöyle koymuş. bir şey... ...hocam mesela... ...Hazreti Ömer ne yapıyor ki... ...adaletiyle Ona sembolleşiyor... Ona ...Harun Reşit ne yapıyor ki... <gülüyor> ...işte bu... E, ...teheccüd namazına kalkarken ki... ...hissiyatla siyaset... ...yaptığı zaman böyle oluyor hocam... Evet. ...eğer... ...huşu ve... ...Allah korkusu sadece teheccüdde kalır... ...siyasette... Bir kenara bırakılırsa O zaman Harun Reşit oluyorsun Ömer olamıyorsun evet. Ömer bin Abdülaziz mesela Çok çetin bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek torununu Öldürmüş bir ailenin içinden Çıktı geldi yani evet. Ama adalet konusunda Yani Emevi, ailesinin Emevi ailesinden Emevi ailesinden çıktı geldi O ailenin içinde Bu şahsiyet olarak Çıktı geldi ...dolayısıyla Allah'ın lütfuyla... E, ...ikinci Ömer oldu... Evet. ...üstelik de iki sene kadar... iktidarda kaldı... Evet, ...o evet. iki sene yetti şöhreti için... ...şimdi bir defa... E, ...Harun Reşit'ten örnekler vereceğim ama... ...şimdi yani evet. Harun Reşit'ten... ...kaç sene geçti denebilir... ...şöyle bir şey hocam... ...yani mesela İslam'ın içinde... ...bu kadar hizmetleri oluyor... ...ama... ...mesela... ...adalet konusunda da problemli oluyor. Problemli oluyor. Adalet özürlü oluyor. Hangi psikolojiyle insan... ...yani çünkü bu... ...bu bir damar hocam. Bir Hazreti Ömer damarı var. Ömer bin Abdülaziz damarı var. Bir de tamam hizmet ediyorum ama... ...adaleti de Harun ıskalıyorum. Damar Harun damarı var. Yani adaleti de ıskalıyorum. Bunun da bir mahzuru yok. Hocam evet. bu adaleti ıskalama nedenini... ...biraz önce vurguladım tekrar vurguluyorum. Allah... ...iman, ahiret düşüncelerini... ...namazla daraltma... Evet. ...Kuran'la daraltma... ...sosyal hayatı... ...kendi... ...arzuna göre yaşayabilme... ...temennisinden kaynaklanıyor bu kayma... Evet. ...bu ıskalama burada... ...mesela Ömer iktidara geldiğinde... ...bana aşire-i bulun dedi... Evet. ...Allah'ın memnun olduğu... ...on kişiyi baş adam yaptı... ...mesela... ...şöyle bir rivayet vardır... Ee, i̇lk nüfus kütükleri tutuluyor Ömer'in zamanında evet. Tembih ediyor Nüfus kütüklerini tutun diyor Vatandaş yazılıyor ee, Defterleri bir göreyim demiş bir ara Evet Bakmış ki bir numara kim İslam nüfusunda Ömer Ne yaptınız siz demiş evet. Bu ümmetin benden önce ilkleri vardı Onlar varken beni bir yere yazmayın demiş Evet, evet. Hocam adalet bu işte Evet. Devletin evet. başısın, talimat vermişsin. Fiilen de bir numara. Evet. Ama benden önce yaşayanlar var diyor. Benden önce Osman Müslüman'dı benden önce diyor. Evet. Müminin peygamberin hanımları yaşıyor diyor. Onları yazın diyor. Ehli beyti yazın önce diyor. Kim bilir Kaç yüzüncü sıraya geçmiştir ondan sonra? <gülüyor> evet. Hadi Harun Reşit öyle yapmadı mı hocam? İktidar ile geçirdiği gün süt kardeşi olan Bermek'i bir aileye Devleti hocam olduğu gibi teslim etti. Kendisi de işte çağrılarla şunla bunla huzur içinde yaşadığını düşündü. Aradan 15 sene geçtikten sonra baktı ki süt eh. abileri, süt Ermek abileri yiyler. yiyip bitiriyorlar devleti. Evet. Tuttu hepsini kesti bu sefer. Evet. Bir gece karar hepsini imha etti. Ya bu şey değil hocam böyle bir masal gibi menkibe gibi bir şey değil Realite bu. O da zulümdü o da zulümdü. Yani Ömer en iyi Müslüman'ı aradı, bu akrabasını aradı. Süt kardeşini aradı. Süt babasını vezir evvel yaptı. Birinci adam yaptı. Yani Yahya ya Bermeki'yi ne yetenekle buraya getirdim? Süt baban. Başka bir özelliği yok. Yani üstelik de Farisi kökenli. Mecusilikten ne kadar döndükleri meçhul insanlar bunlar. Devleti onlara teslim etti. Kendisi ağa çıktı, çöl avlarına çıktı. Ama sonra onun hayatı da gündemde olunca tuttu. E, hepsine bir ciddi darbe vurdu. Katliam yaptı hepsine. Ondan sonra bu zulmü bitmedi ama. Tuttu Müslümanları e, iki çocuğu var. İki erkek çocuğuna kendinden sonra beyat etmeye mecbur etti. Gitti Mekke'de haç sezonunda herkesi topladı. Evet. Emin ve Memun diye iki çocuğu var. ...ben ölürsem Emin ve Mehmundan... ...başkasına itaat etmeyeceksiniz diye... ...söz aldı insanlardan... ...o sözü de tuttu Kabe'nin içine astı... Evet. ...yazılı metin olarak... ...bu zulüm hocam... ...benden sonra Allah'tan korkan... ...ve ümmeti en iyi yönetecek olan... ...adamı siz bulursunuz demesi Ömer kafalılıktı... ...Ömer ne yaptı peki... ...yaralanıp şehit olacağı anlaşılınca... ...başına toplandılar... ...oğlun Abdullah'tan çok memnunuz... ...Abdullah'ı yerine bırak... ...biz de rahat edelim dediler... ...meşhur cevabı ne hocam? Evet, bir aile bir, bir kurban yeter. Bir kurban yeter. Şimdi bu onun... <gülüyor> ...sonra ne yaptı ama? Aşer-i altı kişi yaşıyordu. Altı kişiye devretti bu yetkiyi. Ne yaparsanız yapın. Evet, evet. Ne yaparsanız yapın. Diye. Hocam adalet işte bu. Adalet bu. Öbürü de ne yaptı? Elindeki kanun gücünü... ...ümmeti Muhammed'in ona itaat gücünü ve yapmış olduğu mübarek cihatlar var. O cihatlardaki... Bereketi Aklı Hatta başında şöyle mı? Şöyle bir şey mi oluyor hocam Yani diyelim ki Ömer radıyallahu an. Yani Bu işlerde sapma Ya onlar Realiteye uygun değil ya Hayatın bir gerçeği var İşte onu yapmazsan Bu işler yürümez Tarzında bir mantık mı gelişiyor da İnsan yavaş yavaş O ana mecradan Kaymaya başlıyor yani. Elbette herkes yaptığı yanlışın... ...özrünü hazırlıyor hocam. Evet. İşte şu şartlar... ...bu şartlar, ülke şartları... ...coğrafya şartları... Evet, ...bir şey evet. diyorlar yani. Evet. Harun Reşit de kendine... Mesela ben Harun Reşit'in bana mezardan cevap verdiğini duyuyorum. <gülüyor> e ne yapayım? Çok kavga vardı. Kavgayı önlemek için böyle bir şey yaptım. yaptım. Ömer'in zamanında da kavga vardı. Evet. Ömer de en temiz altık şey teslim ettim... ...ne yaparsa yapsınlar dedi. ...ben Allah'ın evet. dinini Allah'tan mı koruyacağım dedi. Evet. Kul olarak yapabileceğini yaptı Ömer. Evet. Sen kendi çocuğunu korudun da... ...niye akıllı bir Müslüman... ...bu da üçüncü şahıs olarak koymadın. Kaldı ki o iki çocuğu yüzünde... dövmet 5 beş sene kan akıttı. Çünkü ikisini de yetkilendirdi. Evet. Ee, bu sefer küçük kardeş... ...büyük kardeşin hayatıyla oynadı. Evet. Ee, meşhur Zübeyde'nin... ...çocuğunun öldürülmesi olayı falan... ...böyle başladı işte. Burada... E, Allah'tan korkma, Müslümanca yaşama mefhumunun tesbih çekmekle, Kadir Gecesi cehennemden korkup af dilemekle ilgili bir dairede sınırlanması hastalığı var hocam. Biz Kabe'de tavaf ederken ki kimliğimizle siyaset yapmak zorundayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinde, ...saygı için, selam için... ...durduğumuz zamanki... ...haleti ruhiyemiz... ...baba olduğumuz zaman evde olmalı bizimle. Aksi takdirde adil olamayız. Ekonomist oluruz. Menfaatçı oluruz. Yaptığımızın adalet olduğunu... ...düşünürüz. Herkes öyle... Diyor. ...hiç kimse zalim olduğunu düşünmüyor. Düşünmüyor. Evet. Ee, o kadar hak ediyor diyor. Evet. O, o kadar evet. hak ediyor diyor. Bu hak ediş... ...kararnamesini sen nasıl veriyorsun yani... ...neye göre veriyorsun... Ee, mesela aile tartışmalarında... E, bir ben... de kendini kaybetme var belki hocam. Hocam Bu... imana ait ölçü kaybedildikten sonra kendini kaybetse ne olur? Etmesen evet, ne olur evet. yani? Şimdi aile konusunda e, bir tavır dikkatimizi çeker. Diyelim ki hanımından şikayet edecek. Hocam işte şöyle diye başlayacak. Bir bakıyorsun ki... Yani Kabil'den beri bütün cinayetler o kadının üstünde. <gülüyor> Aman Allah'ım bu ne vahşi bir evet, şeymiş. Evet. Bir de bir bakıyorsun ki kadın anlatıyor. Ha Kabil yaşıyor. Evet, Kabil'i evet. öldüren Kabil yaşıyor. Bu adam bu. Zannediyorsun. Bundan otomatik belli oluyor ki. Yani bir de anlatımdan. İd i̇ddianame yazıyoruz. <gülüyor> ve <gülüyor> Suç orada çıkıyor. yani. <gülüyor> evet. Katibin suçu da orada ortaya. Yazanın suçu da ortaya çıkıyor. Bazıları da kurnazlık yapıyor. Şimdi hoca olarak davayı dinliyorsun ya aile davasını ikna olman için diyor ki evet benim de kabahatlerim var diyor. Ben de bazı işleri yanlış yaptım diyor. Mesela kendi kabahatini sayıyor ki karınca bile değil yani hmm. öbürü fil gibi kabahatlar. Güya böyle sana ha, adil, olduğuna, adil olduğuna inandı, inandırmaya çalışıyor seni. Yani tecrübesi olmayan biri dinlese... ...otomatik kararını verir. Evet. Ama hep böyle taktikler... ...aynı olduğu için... ...hele bir öbür tarafı da dinleyelim diyorsun... ...bir dinliyorsun ki... ...hiç ilgisi yok bununla. Aynı şeyi anlatıyorlar evet. ama adam... ...yalan konuşmuyor aslında. Yaptığının mübah olduğunu görüyor. Evet. Yaptığının mübah olduğunu görüyor. Bu... ...mesela kadını... ...onun kulu kölesi zannederek... ...hayata başladığı için... Yani Allah... Ona göre bir kurgu var yani... Adalet de ona göre oluşuyor Şimdi mesela Adaletini kendi yazıyor Kendi yazıyor yani evet. Hiç böyle hukuk bilmesi gerekmiyor evet. Çok enteresan hocam Çok yakın bir günlerde Bir genç hanımefendi ve genç koca 25 yaşında ikisi de Böyle geldiler dertlerini anlatmak için Dedim ki nezaketen hanımefendiye söz vereyim mi dedim evet. Buyurun dedi Erkeğe dedim Erkek sakallı, böyle güzel, dindar bir insan. Kadın da söze başladı. Dedi ki eşim, kadın şimdi diyor ki Hayır. eşim bir cümle kuracaktı kadın. Adam bir kalktı ayağa. Hocam buyurun dedi, buyurun dedi. Bir şey konuşmasına gerek yok artık dedi, kararınızı verin dedi. <gülüyor> Niye? Bir dakika hocam siz buyurun çözün şimdi bunu. Evet. Dedim. Neymiş oradaki problem yani? Ya kadın bir kelime kullandı. Cümle ha. kullanacaktı da. Evet. Kullandırttım. Eşim virgül. Ondan evet. sonrası kullandırttırmadı. Dedim ki ben bir şey bir anlamadım. Bir söylesin o yani. O arada aklıma geldi. Kadın ona el işareti falan yaptı. Hakaret oldu. Gerginler ya şimdi. Hı hı. Dedi ki bana dedim yardım eder misin? Dedim. O arada dedi ki eşim diyor. Eşim diyor. Ben ayakkabı onun eşi olacağım diyor. Ayakkabının eşi olur öbür ayakkabı. Eldivenin eşi olur öbür eline koyarsın. Ben onun kocasıyım eşi değilim diyor. Ee. <gülüyor> ne yapardınız hocam ee. siz şimdi? <gülüyor> Kadın dedi ki... E, ...hoca efendi dedi bu bakıştan sonra bir şey söylememe gerek yok. Siz çok şey anlamışsınızdır dedi. Yok dedim sen anlat dedim. Anlattı anlattı. E, ama ben hakikaten bittim hocam. Erkeğe dedim ki... ...yani... Allah dedim zevç kelimesini kullanıyor Kur'an'da. Bu da eş demek dedim. Evet. Sen Müslümanlık iddiasıyla ortaya çıkıyorsun. E onun perspektifi bir defa dedi eş diyerek beni sıfırlama anlamına geliyor. E niye kalp okuyorsun dedim. Dört aylık evlisin. Dört ayda nasıl birbirinizi çözmüşsünüz siz bu kadar. Kalpte okuyormuşsun sen derken. Sonra hocam uzatmayalım o arkadaşa psikiyatriye gitmesini tavsiye ettim. Hmm. Sen bir defa dedim hayata bakışı bilmiyorsun dedim. Belki haklı olacağın bazı meseleler bu bakışın yüzünden senin hak iddiası aramana bile izin vermiyor. Yani bu kadınını eş olarak değil karısı olarak onun ifadelerini kullanıyorum. Ben hanım kelimesini kullanıyorum da o karım bu benim eşim değil diyor. Hmm. Bu bir defa despot bir bakış. İnsani değil. Allah-u Teala zevç kelimesini diyor Kur'an-ı Kerim'de he, he. Zevç, Evet sana Allah O bana ayetler okudu sonra Önünde zor durdum Öyle bir konuşuyor ki Ben talebe ve şikayete gelmişim o hoca gibi Çünkü kendine göre Allame zaten yüzde yüz haklı Sadece benden Bir imza almaya gelmiş yani Noter gibi imzala bunu Ben haklıyım demeye gelmiş O kadına zulüm olmuş Orta hocam çünkü onu he insan olarak görmüyor bir defa. Evet, bu bakış başka bir kadının da erkeğe bakışında tam ters taraftan okunabilecek bir zulme dönüşebilir. Ayıp mı ya? Ben önümdeki gibi canlı evet, bir evet, örnek evet, olduğu için buruşuk evet. yoksa hep erkekler böyle bakıyor. Kadınlar hep masumdur manasında demiyorum. Yer yer kadın da zalim oluyor. Evlat zalim oluyor. Bazen evet. baba zalim oluyor. Kim adaletten sapıyorsun? ama burada şunu konuştuk. Bu adam bir defa ayetler dahil her şeyi kendi çizdiği yönergeyle uygulamak istiyor. Evet. Yani karşısındakini allah Teala'nın emaneti olarak değil ona verdiği bir kullanılacak malzeme olarak görüyor. Ondan sonra da beni zulmetmedim diyor. Bana dedi ki mesela adam söylesin dedi. Eve elim poşet olmadan bir gün geldim mi diyor. Evet. E, yarısını sen yiyeceğin şeyler getirdin dedim. <gülüyor> Olsun onu aç bırakmadım ben diyor. Dedim ki bu bakış ...çobanın koyunlara bakışı... ...hep otluğa götürdüm der gibi sen konuşuyorsun... ...insanı sadece yeme ihtiyacı yok ya... ...insanlık olarak... ...duygusal ihtiyaçlarımız da var bizim... ...sen bunları katlarsın dedim... ...özellikle... ...onun anlayacağı bir medeni dille... ...çünkü hırçınlık yapması... ...hatta bana saldırması bile mümkün... ...öyle bir kaba adam ki... ...piskiretiğe e, gidip ondan sağlam raporu almasını... ...bana tekrar gelmesini söyledim... ...bilmiyorum henüz gelmediler... <gülüyor> ...ama e, yani... Onunla yaşanması mümkün değil. Çünkü adalet anlayışını kulluk sistemi üzerine değil, despotluk üzerine kurmuyor. Yani ben de kulum, Kulun sen de kursun. bir yani adalet için bir kişilik eğitimi de gerekiyor. Hocam, yani in, bütün bu Müslüman Müslüman var. adil olur. İnsan olmayan da Müslüman olamaz. Evet. Yani ne evet. kadar insansak o kadar Müslüman olacağız biz. Yani seviyesiz bir insan Seviyeli bir Müslüman olamaz hiçbir zaman. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin cahiliye yani imansız dönemdeki iyileriniz de şimdi iyidirler diyor. İman geliyor o insani duyguları Müslümanca hale getiriyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu an Müslüman değilken de o narin adamdı. Evet. Ömer radıyallahu an o Müslüman olmadığı günlerde de adaletin peşinde koyan şiddetli bir adamdı. Evet. O koştu adaletin peşinde yürüdüğü adaletin İslam'daki temsilcisi böyle oldu. Ruhu adil bir adamdı. Sertti ama sertliği cahiliyede kötülük doğuruyordu. İslam döneminde İslam'ın hizmeti oldu. Osman o merhametli adamdı Müslüman olmadığı günlerde de. Bizim insanlığımızın kaybolması namazımızın bozulmasından daha tehlikeli bir şey hocam. Namaz bozuldu mu kazası var. Arızası namazın sevseceğiyle düzeltiliyor. İnsanlığın gittiği yerde bir kaza yapma onu yani insanlığın kazasını kefaretini tutma diye bir imkanımız diyor. yok. yok evet. Dolayısıyla çocuklarımız yetiştirilirken medreselerimizde okullarımızda çocuklara din öğretilirken insani hassasiyetlerimiz düştükçe biz dini de düşürüyoruz aslında. Yani özür dilemesini bilmeyen bir çocuk... Daha sonra eşinden özür, hanımına yaptığı yanlıştan dolayı özür dilemeyen kaba bir adam olacak. Evet. Ee, bir de belki şey mi hocam, yani adaleti öne çıkarmak. Yani adalet vurgusunu öne çıkarmak, zulüm karşıtlığını öne çıkarmak. Yani hem kişisel hayatlarımızda hem toplumsal hayatımızda adalet duyarlılığı diyebileceğimiz bir şey. Yani o, o önde olursa, o çok konuşuluyor olursa. Sanıyorum ki e, bu yani zulme yönelik daha işte sınırlanır. Kesinlikle. Evet. Ama adaletten anti zulüm anlıyoruz değil mi? Tabii ki. Kafire bile uygulanması evet, gerekir adaletin evet. diyoruz. Değil Müslümana. Evet. Bu birey olarak yani devletin dışındaki alt kademeler olarak hepimizin sorumluluğu diyoruz. Ama bir şartla despot hiçbir zaman adil olamaz. Evde bir ben varım gerisi kulum kölem gibi bakıyorsa, bakıyorsa adalet istese de yapamaz bu insan yaptığı zulmü böyle. zaten bile, adalet diye bir gündemi de olmaz onu. kendine göre olur sözlü bir adalet gündemi olur evet. ayak ayak üstüne atar hiç size adaletsizlik yapmadım der evet. herkese 37 numara ayakkabı almıştır adalet <gülüyor> olmuştur o öyle anlıyordur dolayısıyla adaletin yaşaması için ortak aklın yaşaması gerekiyor hocam evet. o zaman bireyler hep zaten adalet yapıyor Hitler şimdi zalimliği kabul etti mi? Bu da öldü gitti bu dünyada. Hitler, Mussolini... Yani kendilerine... Sultan, göre, evet. Adil adamlardı kendi kafalarına göre. Tarihin en ağır zalimlerinden... Hainlerinden birisi oldukları halde... Kendilerine göre... Sekreterleri falan onlar... Ne adaletli karar verdin demişlerdir muhakkak. Evet. Şimdi görüyorlardır adalet ne, ne olduğunu. Evet. Zebaniler gösteriyordur onlara. Ama bizim... Adil olmamız, ümmet aklına sahip olmamız da mümkündür siyasette. Ailede, aile büyüklerine, aile örfüne sadık kalıp ortak akılla hareket edebildiğimiz zaman adaletten söz edebiliriz. Öbür türlü ara sıra adalet de yaptığımız uygulamalarımız olur ortada. Biri de yani 40 yalandan biri doğru olur ya? Onun gibi olur. Evet. Yani adalet diye yaparız zulümdür o Bir tanesi iki tanesi İşte çocuk mesela babasıyla ilgili Ortak akıl dediğiniz yani Herkesin ortak Kur'an'ımız buna diyor. şura diyor evet. Ve emruhum şuura beynav evet. Aralarında şura ile hareket ederler Bu şura nedir Ben fikrimi putlaştırmıyorum Ailede Ne arzu edersiniz diyorum Nasıl yapalım diyorum e üç yaşında çocuğa soru sormayacağım ama 15 yaşında delikanlı çocuğa soru soracağım. Mesela çok basit bir misal. Tatili nasıl geçirelim çocuklar diye sormak gerekmiyor mu? Evet. Önüne liste koyacağım. Dedeniz yaşıyor, neneniz yaşıyor, halanız yaşıyor, filan dayınız ve teyzeniz yaşıyor. Bunların da ziyareti Allah emrediyor çocuklar. Bu bir. İki, siz deniz görmek istiyorsunuz haklısınız. İki, üç... Abiniz işte okulu zor bitirdi, yoruldu. Abiniz bir yerde spor yapmak istiyor. Üç. Ha, şimdi buyurun çocuklar. Ailemizde bu senenin tatil programını yapalım. İşte filan yere gidelim. Buyurun çocuklar, bütçem bu kadar, bu sene bu buna yetmiyor. Evet. İkna ederek, memnun evet, ederek, evet. sonunda herkes de. Yani bu kadarı adalet bizim için diye anlayışa olacak. Çok cılız bir örnek verdik biz ama. Ya ama e, bu, bu en çok yaşanan şeylerden bir aile. Siyasette de böyle. Siyaset. Siyasette de böyle. E, i̇ş hayatında da böyle. Bir vakıfta da böyle üstad. Yani bir başkan vakıfta bütün kararları düşünüyor. Gece rüyasında gördüğü her şeyi geliyor sabahleyin. ilham olarak anlatıyor. Müslümanlardan para toplanıyor ve yapılıyor. Mesela... ...çok böyle faaliyetleri olan... ...bir vakıf e, yöneticileri... ...ziyaretime geldi, ne iş yapıyorsunuz dedim... ...dedi ki... E, ...biz dedi... ...katarak ameliyatı yapıyoruz... ...Afrika'da dedi, Türkiye'de para topluyoruz... dedi. ...parayla doktor götürüyoruz dedi... ...Allah sizden razı olsun dedim... ...Allah sizden razı olsun... ...kaç kişi yaptınız dedim... ...200 kadar yaptık bu sene dediler... Bu seri ...çok güzel yapmışız... ...Allah razı olsun dedim... ...bana niye geldiniz dedim... Yani bize nasihat ettiler. Dinleyecek misiniz sözümü dedim. Dinleyeceğiz dedim. O zaman dedim o gittiğiniz yerlerden zeki bir çocuk alın. Burada tıp okutun. Göz bölümünü bitirttirin. Hem siz dedim oraya gidip gelmekten kurtarırsınız. Hem de onlara binlerce kadarak ameliyatı yapacak adam yetiştirin dedim. Böylesi daha iyi dedim. Durdu durdu. Onlar bunu benden beklemiyorlarmış. Hmm. Allah razı olsun tamam sevap alın. Sonra dediler ki bizim başka sorumuz var. Ne o sorunuz dedim. Biz katarak ameliyatı yaparken zekattan yapıyoruz bunu. Çünkü millet hep zekat evet. parazıyor. Bu caiz mi bunu sormaya geldik dedim. Niye baştan böyle demiyorsunuz dedim. <gülüyor> Tıkatınca ben önlerini bu Bakın dedim zekatı doktora katarak ameliyatı karşılığı vermeniz fıkhan sorun. Evet oradan buradan belki çare bulundur. Ama okutmak için getirdiğiniz talebeye zekatı anasının sütü gibi verebilirsiniz dedim. <gülüyor> Niye yokuşa sürüyorsunuz? Beş tane talebe getirin. Bunlar tıp okusunlar ya da götürün Avrupa ülkesinde bir yerde tıp okutun. Oraya yani her gün bir balık verecek yerde oltayı verin onlara balık tutsunlar adamlar diye tavsiyede bulundum. Şimdi ortak akıl dediğim bu. Evet. evet. Yapılan iş belki doğru belki değil. Doğru yani. Doğru, İnsanın evet. görmesini sağlıyorsun. Ama daha iyisi var bunun. Evet. Biraz daha büyük emekle daha iyisi daha var. Daha iyisi var. Allah razı olsun. Amin, günün, çok emin. teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, İslamdan Hayata Ölçüler programındaydık. Adaleti konuştuk. Adalet herkese lazım, bütün toplumlara lazım, insana lazım. Ve bizim çok güzel örneklerimiz var, çok güzel ölçülerimiz var. Yeter ki onları kalbimizin ölçüsü haline getirelim. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.